Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhabalar, merhabalar. Hayırdır Karagöz'üm? Elinde kağıt kalem yazıp çiziyorsun. Ne oldu? Orta yaştayken yapılması gereken 50 şeyi yazıyorum da daha bitiremedim acıvat. Bak sen. Bizim Karagöz nelerle uğraşıyordu? Haberimiz yok. Neler yazıyorsun bakalım? Gençlerden ne iksiğimiz var birader? Madde bir. Sevdiğin bir türküyü kimseyi tınlamadan istediğin yerde çığır. Bak sen. Vallahi acı var. Sesim kötü diye bir türlü türkü söyleyemedim doyasıya. O yüzden bu maddeyi koydum. Ne dersin? Aynı durumdan muzları biri olarak güzel derim. İyi sen indim. İyi. Madde iki, Bindiğin aracın şoföründen memnun değilsen... ...git paranı geri iste ve inip başka araca bin. İyi iyi. Bu iyi. İyi olmuş bu. Eyvallah. Madde üç. Evde bir yemeği beğenmediğinde zorla yutkunup güzel olmuş demek yerine hiçbir insan mükemmel değildir, herkesin kusuru olur diye başlayan bir giriş cümlesinden sonra yemek hakkındaki gerçek düşüncelerini söyle. Ay, giriş cümlesi biraz kurtarır gibi ama bence şunla başlasa daha iyi efendim. O kadar kusur kadı kızında da olur. Olabilir. Fikirleri açığız. Yeter ki en az hasarla kapatalım. Madde dört. Sokakta gördüğün bir çocuğa, amca size amca diyebilir miyim sözüne inat, yeğenim size yeğenim diyebilir miyim cümlesini kullan. <gülüyor> Komik olmuş bu. <gülüyor> Madde beş, bu madde özellikle şemsiye tutmayı sevmeyenler için yağmurlu bir havada dışarıya çıkıp saçak altında şemsiyeli birini bekle ilk gördüğün şemsiyenin altına gir sonra bir başka şemsiyeli bul onun yanına git. Gününü böyle tamamla. Bak bu da aslında bana göre. Ee... ...de e, e, dayak yemeden işin içinden sıyrılmak biraz zor gibi gözüküyor Karaköcük. Arkadaş bütün bu maddeler çeviklik ister. Bakacaksın adamın gözünün içine. O ne oluyor? Bu herif tanıdık mıdır diyene kadar sen duyacaksın. <gülüyor> Dur efendim gülerek fazla olayı kaynatma. Madde altı. Her arkadaş topluluğunda ve evde akşam yemeklerinden sonra... ...orta yaşların en olgun yaşlar olduğunu... Enerjinden bir şey kaybetme dini anlat. Yani Karaközüm, bu yaşlılığa doğru giden bizler için epey iyi olacak. Öyle öyle. Önceden büyüdüm diye göbek atardım, şimdi yaşımı saklıyorum. Ya ya doğru. Dedim dur, matte yedi. Patrona gideyim Seninle aramızda bu resmiyet olmasa kanka olurduk geyini başlat. Bu şimdi her bir konusu ha. Ya amaç kanka olma yolunda içini dökmek bir rahatlayalım gevşeyelim diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Geçen yılları geri getirebilir miyiz? içimizde nice saklı şeyleri dökebilir miyiz? Bir düğme var ki içimde çıkarmaya vinç lazım. Uyduruyorsun yine böyle maddeler içine oturmasın. Şimdi Karagöz iyice kafayı yemiş demesinler diye yavaştan gidiyorum. Anladım Karagöz'üm. Ben de seni destekliyorum. Sağ ol Kadim dostum hacivatım benim. Şirin şey Allah razı olsun. Eyvallah Karagöz. Hadi bakalım sen diğer kalan maddeleri tamamla. Ben de programı bitireyim. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçül isan ettikse... As Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Duman Buyur abi sen. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Paris Siyer'e söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abiciğim gürültü yapmayız stüdyodayız. Pardon <gülüyor> <gülüyor>